Milli Park Statüsü'ne alınması için bir kampanya başlatıldı. Mihayla Sulak Alanı, Samandağ'a yakınlarında, Antakya'da. Mihayla Sulak Alanı'nın molozlarını getirerek inşaat alanına döken kamyonların, avlanmak için alana giren avcıların ve ne yazık ki doğa bilinci olmayan insanların tehdit altında olduğunu söyleyen Murat Akçimen, Change.org Taksim Miley Habidesi'nde başlattığı kampanyasıyla başlatıldı. Uzun zamandır bu bölgede bireysel çalışmalar yaparak alanı korumaya çalışan birkaç kuş gözlemcisinin çalışmalarını bir adım daha öteye taşımayı hedefliyor. Türkiye'nin önemli kuş çeşitliliğine sahip olan Mileyha Sulak Alanı'nın milli park statüsüne alınmasının oldukça önemli olduğunu altını çizen Murat Akçimen, göçmen kuşların göç rotalarının en önemlisinin de Türkiye'den geçtiğine dikkat çekiyor ve bu canlıların sulak alan bulup yeterince beslenememesi durumunda, Kuş yavrularının dönüş yolunda Afrika'ya kadar gidecek enerji bulamadıkları için göçlerini tamamlayamadan yolda can verdikleri gerçeğini söylüyor. Akçimen kampanya metninde şöyle demiş. Göçmen kuşları ülkemize girdikleri noktada karşıladığımız dönüş yolunda da uğurladığımız bu hayati nokta bir an önce milli park statüsüne alınıp korunmalı. Aksi doğabilecek zararların geri dönüşü olmayacak. Kampanya ne kadar çok insana ulaşırsa hedefe o kadar kısa sürede varabiliriz demiş change.org taksim Mileyha adresinde. Bir başka kuş cenneti haberiyle devam edelim. Göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan Selçuk Sulak Alanı'nda imara açılmasına karşı change.org taksim Küçük Menderes Sulak Alanı adresinde kampanyayı Zuhal Tatlıoğlu başlatmış. Tamamı 1. ve 2. derecede doğal sit koruması altında olan Küçük Menderes Kıyı Sulak Alanı için 5 Mart 2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı nitelikli doğa koruma alanında Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan faaliyetlere enerji santrallerinin kurulmasına izin veren bir yönetmenlik yayınladı. Kampanyayı başlatan Zuhal Tatlıoğlu'nun verdiği bilgilere göre küçük Menderes deltası kıyı sudak alanını bekleyen tehlikeler bunlarla da sınırlı değil 99 kuş türünün yaşadığı Beslendiği ve göçlüğü önemli kuş alanı sınırlı içinde barındıran küçük Mendire slok alanı 2013'te kesinleşen yargı kararına rağmen golf sahası turizm tesisleri yapılması hayalleri nedeniyle doğal bitki örtüsüyle beraber içindeki tüm canlılarıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya diyor Zuhal Tatlıoğlu ve avcılık tehdidine de dikkat çekmiş. Alanın tamamında avlanma yasağı olmadığı için kuşlar avcılar tarafından vurulma riski altında. Bu durum onların yaşamlarından ürkerek uzaklaşmalarına neden oluyor diyor Change.org Taksim Küçük Menderes Sulak Alanı adresinde. Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminde tüm Türkiye'yi kasıp kavuran yangınlar bilim insanlarının da vurguladığı gibi iklim krizi kaynaklı sıcak hava dalgalarını tetikledi. Yangınlar sırasında ve sonrasında yaşananlar ülkemizin akciğeri olan ormanların önemini bir kez daha hatırlattı. Bu trajedinin bu senede yaşanmamasını İzin vermemek için Elif Yaren Günalt tarafından başlatılan Change.org Taksim Muğla'nın Akciğeri imza kampanyası Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yangınların önüne geçtik bir acil eylem planı hazırlamaya çağırıyor. Karbon nötr bir gelecek için daha fazla orman yangınına izin vermememiz gerektiğini ve ormanların iklim kriziyle mücadelede kilit rol üstlendiğinin altını çizmiş bu imza kampanyası. Diyor ki doğal güzellikleriyle ünlü Muğla başta olmak üzere. Diğer şehirlerimizin de rahat bir nefes alabilmesi için yangınları önleyici bir acil eylem planının oluşturulması gerek. Yangınların büyük ölçüde engellenmesi ve yangın sonrasında kaybedilen doğal unsurların geri konulmasını talep eden imza kampanyasına göre orman kaybını önlemenin öncelikli bir konum kazanması gerekiyor ve kampanyada Change.org taksi Muğla'nın Akciğeri adresinde devam ediyor. Gelelim son habere. Karbonsuz ulaşım için Mersin'de bisiklet ve yürüyüş yolları yapılarak iklim krizine karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne hareketi geçmeye çağırıyor. Deniz Çam, Change.org Taksim karbonsuz ulaşım adresinde iklim kriziyle mücadele etmek için karbonsuz ulaşım türlerinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizmiş. Bisikletle Binmenin ve yürümenin sadece bir gezinti aracı olmaktan çıkarak aynı zamanda bir ulaşım hareketi olarak sayılması gerektiğini ve herkesin bu gibi ulaşım türlerini tercih etmesi gerektiğini vurguluyor. İmza kampanyası Mersin'in geleceğin karbon nötr şehirlerinden biri sayılarak şehirde karbonsuz ulaşım ağının oluşturulmasını talep ediyor. İmza kampanyasına Mersin Bisikletli Kadınlar ve Süslü Kadınlar Bisiklet Turu platformları da destek vermiş kampanya. Change.org Taksim karbonsuz ulaşım adresinde. Ben Uygarız resmi Change.org özel haber programını derleyen Ebru Tepeler, güçlü Şahin ve Büşra Ayar sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.